Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecma'in. Aziz kardeşlerim, aleyhselat ve selam efendimizin rehberliğinde yürümeye çalışıyoruz. İnşallah ben size gerçek manada yansıtabiliyorumdur. İnşallah siz de aldıklarınızı hayatlarınıza yansıtabiliyorsunuzdur. Öyle güzel sorular geliyor ki bizi internetten izleyen kardeşlerimizden hassasiyet adına hocam ben şöyle bir ticaret yapıyorum bu yaptığım doğru mu? Bu ticareti ahlak, ticaret ahlakına sığ, sığar mı diye ben açıkçası çok memnun oluyorum. Özellikle genç kardeşlerimizin, ticarete yeni atılan kardeşlerimizin bu konudaki hassasiyetlerini görmek benim biraz daha ümidimi arttırıyor. Boşa konuşmadığımızın biraz olsun farkına varıyoruz. Söylenenlerin tesirlinin olması bizim gibi aciz insanların yüreğine, ayağına, gönlüne ferman oluyor, derman oluyor. Allah daha da hassasiyetlerimizi arttırsın inşallah. Şu zor zamanlarda şu zor zeminlerde harama bulaşmadan faize bulaşmadan başkasının hakkına tecavüz etmeden başkasının hakkını yemeden helal bir lokma evlerimize götürmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Zor gerçekten zor zorluğunu bilen bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Böyle olmasına rağmen zor zamanlarda ve zor zeminlerde ticaretini helal dairede yapmaya çalışanların alacağı ödül ve mükafat da biraz farklı. Söyledim size geçen derslerde ne olduğunu. Arşın gölgesi gibi bir hedef bir menzil konmuşsa e, takdir edin ki biraz zorluğu da olsun yani. Öyle bir ödülle karşı karşıya kalma adına Biraz bu dünyada terlemek gerekecek, biraz bazı şeylere hassasiyet adına farklı bir biçimde eğilmek gerekecek. İnşallah biz Aleyhisselatü vesselam efendimizin bize söylediği sözler çerçevesinde hayat adına koyduğu ortaya koyduğu rehberlik çerçevesinde kendimize çeki düzen vereceğiz. Allah hepimize bu konuda yardım etsin inşallah. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve ticaret demek aslında birbirinden ayrılmayan iki kavramı bir arada zikretmek demektir. Çünkü peygamberler dediğimiz o altın silsile nasıl seçilmişlerdir inanın ki ben şimdiye kadar daha onu bilmiyorum onlar ısmarlama insanlardır. Peygamberlik seçiminin illet ve hikmeti konusunda söylenen her şeyde netice itibariyle bir yorumdur. Allah seçmiştir neye bağlı olarak seçmiştir bilemiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın gözettiği elbette ki yasalar vardır o yasalara bağlı olarak seçmiştir. Ama bazı peygamberlerin seçim sürecini dikkate aldığınız zaman bu konuda çok fazla konuşma yetkimizin olmadığını da fark ediyoruz. Hal böyle olunca o altın silsile Hazreti Adem'den başlayıp aleyhissalatü vesselam efendimize kadar gelen Kur'an'da adı anılan 25, Üzeir Lokman Zulkarneyn ile 28, hadislerin bize beyan buyurduğu şekliyle 124 bin bir başka rivayete göre 224 bin peygamber bizlere Allah'ın vahyini tebliğ etmek, o vahyin anlamını kavranması adına tebyin etmek ve o vahyi hayata taşıma adına yani hayattaki karşılığının ne olacağını öğretme adına da talim etme adına çok önemli örneklikler ortaya koydular. Ve bildiğimiz bir hakikat var ki o hakikati Kur'an'dan öğreniyoruz. Hiçbir peygamber yaptıkları iş o kadar ağır, o kadar zor o kadar sıkıntılı olmasına rağmen o hizmetlerine karşı en ufak bir ücret istememişlerdir. Bir cümle kullandım geçmiş derslerde tekrarında fayda var. Onlar dinden konuştular ama dinden geçinmediler. Hiçbir zaman din onlar için bir geçim ka kapısı olmadı. O kadar zorluğa rağmen biz bu kadar sizin için çırpındık. Hadi görün bizi falan diye bir söz görmedik duymadık hiçbir peygamberin lisanından çıkmadı peki böyle olmasına rağmen o peygamberler hepsine selam olsun nasıl geçindiler onların da evlatları vardı onlar da evliydiler bir iki istisna olmasına rağmen Onların da bakmakla yükümlü olduğu insanlar vardı. Hani biz şimdi diyoruz ya yıkılası viranede evladı iyal ver. Ah bir olmazsa ben ne mücavhid olurum falan diyoruz ya. Ama onların da vardı. Onların da bakmakla yükümlü olduğu insanlar vardı. Unutmayın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahye muhatap olduğu zaman dört kızı vardı hayatta. Sonra Abdullah gelecek vahin. Evine vahyin nazil olduğu günlerden sonra ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört çocuklu bir babaydı. Kasım oldu vefat etti ama o günler dört tane kızı vardı evde en az on tane de insan vardı o evde. Ara ara anlatıyorum ben size Ümmü İmen bidayetinde vardı Zübeyir bin Avvan vardı. Hazreti Ali 35 yaşından itibaren vardı Zeyd bin Harise vardı vardı da vardı. Ve bunların hepsine Resulullah bakıyordu. Zannetmeyin ki Allah Resulü aleyhisselatu vesselam tek başına bu işe koyulmuştu ve yola çıkarken böyle bir sorumluluğu yoktu. Hayır işin bidayetinden itibaren Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bakmakla yükümlü olduğu insanlar vardı. Ve daha öncesinde kendi elinin emeğiyle, Efendimiz aleyhissalatü vesselam elde ettiği parayla Hatice anamızın mihrini ödemişti. O konuda da bize çok önemli bir kamet ortaya koyuyordu. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve öncesindeki bütün peygamberler hepsi nasıl geçinmişlerdi? Bir tek cevabı var bunun başkalarının elin emeğiyle değil ellerinin emekleriyle geçinmişlerdi. Peygamberlerin hepsi böyledir hepsi ve biz bugün hayatlarını çeşitli rivayetlerden okuduğumuz Hazreti Adem'den efendimize kadar her peygamberin hayatına dair böyle bir bilgiyi okuruz Hazreti Adem'in çiftçi olduğunu Hazreti Nuh'un marangoz olduğunu Hazreti İdris'in terzi olduğunu Hazreti İbrahim'in kumaşçı olduğunu Hazreti Davud'un demirci olduğunu, Hazreti Süleyman'ın hasır ve sepet ustası olduğunu, Hazreti Zekerya'nın marangoz olduğu, Hazreti İsa'nın annesinin eğirdiği çorapları pazarda satan birisi olduğunu, Hazreti Hud'un ve Hazreti Salih'in tüccar olduğunu, Hazreti Eyyub'un çiftçi olduğunu, Hazreti Musa'nın ve Hazreti Şuayb'ın da çoban olduklarını okuyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bize verdiği bir bilgiden aslında bu adını saydığım bütün peygamberlerin çocukluk döneminde çobanlık yaptıklarını da öğreniyoruz. Efendimiz o bilgiyi kendi şahsına ait bir şey olarak söylerken bunu da söyledi. Ne demek istiyordu ah, aleyhissalatü vesselam Efendimiz istihna gönül zenginliği başkasından bir şey istememek El açmamak bir Müslümanın en önemli vasfıdır. Bundan dolayı Resulullah bu bilgileri veriyor bize. Bakın Kurtubi Hazreti Davud'un demiri işlemesiyle alakalı şöyle bir rivayet anlatır bize. Hazreti Davud ki hükümdar bir peygamber o ise o böyle ise siz artık diğerlerini düşün, düşünün. Cebrail bir gün onun karşısına bir genç suretinde çıkar ve Hazreti Davut bu işi çokça yapar tebdili kıyafet sokaklarda dolaşır kendi hakkında tebasından bilgi alır o gençle karşılaşırlar Kurtubu'nun tefsirinden aynen size aktarıyorum der ki o genç Hazreti Davut o gence sorar Davud'u nasıl bilirsindir çok iyi bir hükümdardır der ama onun bir tek noksanı var nedir o noksan diye sorar o devletten maaş alıyor der keşke o da olmasaydı der ve döner gelir Hazreti Davut Allah'a dua eder Allah'ım der madem benim tebam bendeki noksanlığı böyle resmediyor bana elimle kazanacağım elimin teriyle anlamın teriyle kazanacağım bir iş öğret ki ben kimselere bu konuda el açmayayım ve demirin işletilmesi ona öylece öğretilir öyle olur ki demir onun elinde hamura dönüşür o ustalıkla neler yapar neler Efendimiz onu beyan etmek için söyler işte dünyada helal lokmadan başka hiçbir şey yoktur en güzel iş budur ve bütün peygamberler ellerinin emekleriyle geçinmişlerdir. Davud peygamber bile böyle geçinmiştir. Neden Resulullah özellikle Davud'u söylüyor? Davud böyleyse siz artık diğerini düşünün. Ona böyle bir özelliği verdiren ve bu konuda onu da insanların önünde elinin emeğiyle geçindirten Rabbimizin onların üzerinden verdiği mesajlar bu düzeydedir. Onun için Allah Resulü aleyhisselatu vesselam hayatı boyunca ashabına bu manada tavsiyelerde bulunmuştur. Şöyle bu konuda söylenen hadisleri alt alta toplasak inanın iki yüzün üzerinde rivayet üzerinden konuşmamız lazım. Resulullah'ın sahabeye kimseye el açma, isteme. Alan el değil veren el ol elinin emeğiyle geçin helal lokma adına gayret içerisinde ol ve kimselere yaslanma noktasında Efendimizin beyanları bu çerçevededir. Mesela birkaç tanesini söyleyeyim sahabeden biri soruyor ya Resulallah diyor bana bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da beni sevsin kulları da beni sevsin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu soruya cevap veriyor. Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. Başkalarının elinde olana göz dikme ki insanlar seni sevsin. Yolu gösteriyor Efendimiz bize. Dünyaya rağbet etme Allah seni sevsin. Başkalarının eline göz dikme ki insanlar seni sevsin. Soruyor sahabeden Rafi İbni Hadis. Ensardan biri geldi diyor rivayet eden o. Ey Allah'ın Resulü dedi hangi kazanç daha helal ve daha temizdir? Efendimiz dedi ki kişinin elinin emeğiyle makbul ve meşru alım satım yaparak elde ettiği kazanç en temiz ve en helal kazançtır. Böyle söylüyor peygamberimiz ve bir gün rızkın onda dokuzu ticarettedir diyor. Onda biri nerededir? Onda biri de hayvancılıktadır. Yine alın terini gösteriyor Efendimiz. Küçük baş büyük baş deyip de Efendimiz teferruat da veriyor bu konuda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda söyledikleri gerçekten dikkate değer ölçüde yoğunluktadır. Çünkü bunu söyleyerek aslında Müslümanın ahlakının en temel alanını inşa ediyor. Tabera'nın naklettiği bir hadiste Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir sahabeye nasihat verirken diyor ki bakın neyi neye kıyaslıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendin ve ailen için helal yoldan çalış zira bu Allah yolunda cihat gibidir. Söz sizin iman ettiğiniz peygamberinizin sözü bil ki Allah'ın yardımı Meşru ticaret ile birliktedir. Meşru anlamda bir ticaret yapmak ve helal lokma adına bir gayret içerisinde olmak Allah yolunda cihat gibidir iman ettiğimiz peygamberimizin lisanında. Onun için doğru sözlü emin tüccar yarın ahiret gününde inşallah peygamberin müjdesiyle nebilerle sıddıklarla Şehitlerle beraberdir. Onlar salihler olarak o üçüncü sınıfa dahil olup Efendimiz aleyhissalatü vesselamın müjde buyurduğu o sahneyi tamamlayacaklardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın havarim dediği ve bu konuda bize çok önemli bir örneklik bırakan kendisi de büyük bir tüccardır. Zübeyir bin Avvam'ın bize naklettiği bir hadis var. Diyor ki. Sizden biriniz eline bir ip alıp o iple sırtında bir demet od, odun getirerek satması ve böylelikle Allah'ın bununla onun şerefini koruması başkalarına başkalarından bir şeyler istemesinden daha hayırlıdır. Kim bilir belki bir şeyler verilir minnet altında kalınır bir şeyler verilmez ama Zillete maruz kalındır. Neyi teşvik ediyor efendimiz anlıyorsunuz değil mi? Enes bin Malik bu hadisin sebebi vurduğunu anlatıyor bize. Diyor ki ensardan bir genç geldi. Efendimizin huzurunda durdu. Ya Resulallah, dedi evde yiyecek hiçbir şey yok. Ne olur söyle de ashabına bir şeyler versinler. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam verebilir. Ama bir şey öğretiyor. Hem işin mesaj boyutu var hem de böyle bir taleple karşılaşırsanız nasıl davranacağınıza dair bir yol var. Yolumuzun rehberi bize yol öğretiyor. Evinde hiçbir şey yok mu dedi. Hiçbir şey yok dedi. Hiç mi bir şey yok? Ya Resulallah bir tane kilim var. Yere seriyoruz üstüne oturuyoruz. Bir parçasını da üstümüze atıyoruz. Bir de bir kırba var su içtiğimiz başka da bir şey yok. Git al geldiği de onları. Alıp geldi Aleyhisselatu vesselam şöyle elinde tutuyor o kilimi ve o kırbayı bunları alacak olan var mı satıyor açık arttırmayla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sahabinin evinde olan sadece o eşyalar ve onları satıyor var mı bir sahabi benim diyor ya Resulallah ne kadar bir dirhem olmaz diyor açık arttırmaya devam ediyor ashabtan biri iki dirhem veriyor onlara satıyor. Alıyor o iki dirhemi o ensardan olan fakir sahabiye gel diyor. Al bu iki dirhemi git pazardan bir tane bir dirheme bir keser sapı al o kadar ancak gelebiliyor. Bir dirhemle de evine yiyecek götür. Sahabi gidiyor denileni yapıyor bir müddet sonra geliyor. Keseri getirip Efendimiz'i uzatıyor. Allah Resulü bir sap kendi eliyle o kesere takıyor. Hadi diyor pazara. Var git pazara bir ip bul 15 gün boyunca Medine'nin dışından odun getir sat. Ne kadar para kazanırsan onları da biriktir öylece benim yanıma gel. 15 gün sonra o sahabi geliyor ya Resulallah 10 dirhem kazandım diyor. Resulullah diyor ki al bu 5 dirhemi evine harca şu 5 dirhemle de pazarda bir şeyler yap. Ne yapmış Efendimiz aleyhissalatü vesselam? yol göstermiş yol ortaya koymuş hemen verip gönderebilir ama yapmıyor bunu hani derler ya balık tutmayı öğretiyor balık yemekten ziyade önce işin yolunu öz gösteriyor aleyhissalatü vesselam efendimiz çünkü İslam toplumu böyle ayaklanabilir böyle bir anda farklı bir noktaya gelebilir geçen dersten hatırlayın Medine İslam toplumunun nasıl kurulduğunu birbirine yaslanan insanlar çoğunlukta olsaydı Medine'de Yahudilerin o hakimiyeti olmasına rağmen böyle bir tablo ortaya çıkabilir miydi? Allah Resulü ve vesselam ashabına bunu söylüyor. Bunu söyleyen bir peygamberin 63 yıllık bir hayatı var. 63 yıllık ömrü boyunca hiç kimseden kendi şahsı için bir şey istememesi gerekir peki öyle mi vallahi de billahi de tallahi de öyle sizin iman ettiğiniz peygamberiniz hiçbir zaman kendisi için el açmamıştır ne zorluklar çekmiş biraz sonra birkaç şey anlatacağım size ama buna rağmen hiçbir zaman başkalarının elindekine göz dikmemiş ne kadar zor zamanları geçirmiş olma, olmuş olmasına rağmen ne kadar ciddi sıkıntıları hanesinde yaşamış olmasına rağmen yine de aleyhissalatü vesselam Efendimiz yaslanmamıştır. Kimseye el açmamıştır. Kimselerden bir şeyler istememiştir. Bana deseniz ki hocam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetten önceki 40 yılını bize üç kelimede özetle. Ne dersin? Ne biliyor musunuz? Yetim, çoban ve tüccar sallallahu aleyhi ve sellem. Kırk yıllık hayatı budur. Üç kelimede özetlense. Yetim, çoban ve tüccar. Nasıl olmuş biraz size anlatayım. Efendimiz babasız dünyaya geldi biliyorsunuz. Abdullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha doğmadan vefat etmişti. Gözlerini açtığı zaman yetimdi. Annesi Amine ile 6 yaşında Medine'ye babasının dayılarını ve babasının kabrini ziyaret etmek için gidip bir ay Medine'de kalıp geri dönmek için yola çıktığı zaman Medine'den 180 kilometre uzaklıktaki Ebva denilen mıntıkaya gelince 6 yaşında gözlerinin önünde annesini de kaybedecekti. 6 yaşına kadar yetim 6 yaşından sonra hem yetim hem öksüz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmü Eimen anamıza sarılacak. Ümmü Eimen anamız küçük anneciktir. Annemden sonra annem dediği Resulullah'ın iki kadından bir tanesidir o. Ve Resulullah'a gerçekten annelik yapmıştır. O almış getirmiş dedeye emanet etmiş. 8 yaşına kadar da dedenin yanında kalmıştır efendimiz. 2 yıllık ömrü vardır dedesinin yanında. Dedesi ona gerçekten bir baba şefkatince yaklaşmış hep yanında tutmuş. Her zaman ona farklı bir muamelede bulunmuştur. Allah dedeyi de alıp çekince ortada kalmıştır. Ama dedenin vasiyeti gereği öz amca olan Ebu Talib'in hanesine ve himayesine girmiştir. Ebu Talib'in himayesine girdiği zaman Resulullah kaç yaşında? 8 yaşında. Bir müddet çok değil bir müddet öyle kalıyor. Ebu Talib'in yaşı ilerlemiş yaşlı evde çoluk çocuk var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaslanmayacak. Yaslanmamanın da önemini öğretecek. 8 yaşında bir çocukken Ebu Talib'in karşısına çıkıyor ve amca diyor ben çalışmak istiyorum. Amca ne kadar ısrar etme, etmiş olmasına rağmen o daha fazla ısrarcı oluyor ve başlıyor Mekke'de bir miktar koyunu alıp otlatmaya. Efendimiz o günlerini anlatıyor bize. Allah'ın seçip gönderdiği hiçbir peygamber yoktur ki çobanlık yapmış olmasın. Ya Resulallah sen de mi? Evet ben de. Ben de çobanlık yapardım kararit denilen mevkiye götürür koyunlarımı otlatırdım. O kararit kelimesi üzerinde siyer yazarları biraz durmuşlar. Bu bir mevki ismi midir yoksa bir para birimi midir? Çünkü kararın çoğuludur o oradan yola çıkarak ücret karşılığında çobanlık yapıyordum diyerek de o cümle tercüme edilmiştir. 8 yaşından itibaren Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hali bu. Yaş geliyor 12'ye Ebu Talip Busra'ya ticari bir sefer için hazırlıklara girişiyor. Ara ara gelip amcasını seyrediyor Efendimiz ve o anda amcası ister misin seni de götüreyim diyor. Efendimiz evet diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam amcasıyla beraber ilk kez o zaman yani 12 yaşındayken bir ticari sefere bir ticari kervana dahil oluyor. Halaları çok engellemeye çalışıyorlar aman götürme diyorlar ama Efendimiz ağlıyor biraz üzülüyor. Ebu Talip de onu üzmemek için 12 yaşındayken alıp götürüyor. Efendimizin Rahip Bahira ile yaşadığı bir hatıra var biliyorsunuz. O hatıra o sefer sırasındadır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndükten sonra Artık ticaret adına bir şeyleri konuşmaya başlıyor. Yaş olmuş 13-14 çok değil 16 yaşında bu sefer kendisi aktif bir ticaretin içerisinde diğer amcası Zübeyir ile beraber ikinci ticari sefere katılıyor. Ve o ticari seferde Aleyhisselatu vesselam Efendimiz birkaç hadiseye dahil oluyor. Bir ürken deveyi durdurarak. İnsanların takdirini kazanıyor sel sularının yolu kapattığı bir yerden geçerek yol gösteriyor insanlara ondan dolayı takdir kazanıyor. O hadisede başka bir hadise ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 16 yaşından sonra Mekke'ye dönünce ticari anlamdaki o adımları devam ediyor. Yaş 20 olunca biz Efendimiz aleyhissalatü vesselamı aslen kuruluş amacı Ticari olan bir teşkilatın bir müessesenin içerisinde görüyoruz. Nedir o müessese? Hılfül fudul. O hadisenin Erdemliler Harekatı diyoruz ya da faziletler Birliği diyoruz. Ne dersek o hareketin ortaya çıkmasının amacı ticaridir. Nasıl çıkmış biliyor musunuz o? Zübeyt kabilesinden birisi bir tüccar Mekke'ye geliyor mallarını satıyor. O zatın mallarının büyük bir kısmını as bin va'il satın alıyor. Size işin girişinde Abdullah İbni Amr'dan bahsettim ya onun dedesi o. O adam müşrik olarak yaşayıp müşrik olarak vefat eden birisi. O mallara el koyuyor adamın ne mallarını ne de mallarının bedelini veriyor. Bu zat o tüccar dışarıdan gelen tüccar ne kadar yapıyorsa onu ikna edemiyor. Varıyor gidiyor Mekke'de başka tüccarlara sayılı olan ve itibarlı olan tüccarlara onlar da Asbin Vail ile karşı karşıya gelmeme adına kesinlikle o işe girişmiyorlar. Artık o yabancı tüccar dayanamıyor, çıkıyor Ebu Kubeyse dağına. Ey fihir evlatları, ey Kureşliler diyor. Ben falanca yerden gelen bir tüccarım. Mallarımı Asbin Vail el koydu. İçinizde vicdan sahibi kimse yok mu bana bu konuda yardımcı olsun dediği zaman o davete ilk icabet eden Resulullah'ın amcası Zübeyir İbni Abdülmuttalip oluyor. Ve Zübeyir İbni Abdülmuttalip girişimde bulunarak o gün Mekke'nin en sayılı ve en zengin isimlerinden biri olan Hazreti Ebu Bekir'in de akrabası olan Abdullah İbni Cuda'nın evinde bir birlik oluşturuluyor. O birliğe katılan iki isim vardır ki o iki isim bizim için çok önemlidir. 20 yaşlarında olan o günler Muhammedul Emin diye bilinen Efendimiz ve 18 yaşlarında olan Hazreti Ebu Bekir. Ve o birlik kurulunca bir temsilci heyet As Va ile gidiyor. Oradan o zatın mallarının bedeli alınarak o tüccara ödeniyor. Sonra da kaç tane böyle hadisenin çözümü adına gayret içerisinde oluyorlar. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam 20 yaşlarında ama ticari anlamda bir mesele olan bu meselenin içerisinde. O işin ne kadar önemli bir adım olduğunu Resulullah nasıl beyan ediyordu? Ben İslam öncesi dönemde. Abdullah İbni Cuda'nın evinde bir hadiseye davet edilmiştim. O kırmızı tüylü develerden daha hayırlı bir ameldi. Eğer bir kez daha çağrılsam İslam döneminde hiç çekinmeden bir daha giderdim. Neden? Çünkü orada bir ilke var. Kim olursa olsun mazlumdan yana kim olursa olsun zalime karşı. Bu İslam'ın en temel düsturudur. Mazlumun dini sorulur mu? gasp eden haksızlık yapan Müslümanmış adı öyleymiş ne olacak es mi geçeceğiz o konuda biz başka şeyler mi söyleyeceğiz bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu işin yoluna ve yöntemine dair bize bu manada bunları söylüyor ve Efendimizin o günlerdeki ticaretine dair bir rivayet okuyoruz dikkat buyurun size Mekke döneminden bahsediyorum Mekke döneminde rivayetler çok azdır sınırlıdır Buna rağmen nelerin üzerinden konuşuyoruz ve Resulullah'ın ticaretin anlamı adına o günün dünyasından neler aktarıyoruz. Bu da bizim için önemli bir bilgi ayrıca zihnimizde durmalı. O günlerde yani 20-22 yaşlarında Efendimiz aleyhissalatü vesselam ticaret yapmış ve Abdullah İbni Ebi Hamsa isimli bir zattan belli bir vadeye karşılık borç almış. O gün gelince kararlaştırılan yere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor. Ne için? Borcu ödemek için. Ama alacaklısı olan Abdullah İbni Ebi Hamsa yok. Ertesi gün bir daha gidiyor bir daha yok. Üçüncü gün bir daha gidiyor bir daha yok. Dördüncü gün gidiyor Abdullah'ı buluyor ve o anda diyor ki ey delikanlı Beni, bana zahmet verdin 3 gündür beni getirip götürüyorsun buraya ve o anda borcunu ödüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedim anladınız mı muhakkak anlamışsınızdır da bu konuda ne kadar dertli olduğumuzu biliyorsunuz alacaklısından kaçan değil ve inneke le ala hulukin azim sen muhteşem bir ahlak üzereydin deyip Nübüvvet öncesi hayatta da muhteşem bir ahlakı nazara verilen Muhammed'ül Emin üç gün boyunca dikkat buyurun alacaklısının peşinden dolaşıyor. Eğer böyleyse eğer borç konusunda ilerleyen derslerimizden bir tanesi borç ahlakıdır zaten. Borç konusunda Resulullah'ın o manada söylediği sözlerin Altının ne günden itibaren dolduğunu anlayabiliyorsunuz değil mi? Bu kadar hassas ve bu kadar bu manada Efendimiz aleyhissalatü vesselam titiz. Bu konuda herhalde ümmeti olarak bizler de almamız gerekenleri almamız gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 yaşında o güne kadar Hatice anamızla birkaç kez iş adına bir birliktelikleri olmuş. Ama yaş 23 olunca Hatice anamız aslında gözüne kestirmiş olmasına rağmen yine de adım oradan gelsin diye bir haber duyurmuş Mekke sokaklarında. Nedir o haber? Yakın bir zamanda Busra'ya Suriye'ye çok büyük bir kervan çıkacak ve o kervana Hüveylid'in kızı Hatice sahip çıkacak ve o ticareti yönetecek birini arıyor. İbni Sad ne diyor biliyor musunuz? Bu bilgiyi aktarayım ki o kervanın büyüklüğü adına zihnimizde bir şey oluşsun. O ana kadar Hatice anamızın tertip ettiği o kervan o güne kadar Mekke'deki birçok kervanın denk, kervana denk olacak düzeyde. Hatice anamızın kervanının büyüklüğü o gün Mekke'nin bütün tüccarlarının topladığı kadar neredeyse hal böyle olunca o kervanın büyüklüğü adına zihnimizde bir bilgi oluşmuş olması gerekiyor. Bu bilgi Mekke sokaklarında dolaşınca yaşlı olan amca Ebu Talip efendimizin huzurunda yeğeni efendimiz diyor ki bak Hatice böyle bir insan istiyor. İstersen eğer ben gider konuşurum seni göndersin ve sana da kime ne veriyorsa İki katını versin çünkü senin emin ve güvenilir olduğunu Hatice çok iyi bilir. Tamam diyor amca sen nasıl istersen. Varıyor Ebu Talip Hatice anamızın huzuruna Hatice annemize efendimizi teklif ediyor. İki katta ücret istiyor. O gün Mekke'de bir kervan ne kadara götürülüyorsa onun iki katı bir ücret talep ediyor. Buna rağmen o talep kabul görüyor. Ve o talep kabul görünce de bunun üzerine kervanın hazırlıklarına girişiliyor. Üç ay sürecek o kervan. Üç ay boyunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam varacak Busra'ya satacak o büyükçe kervanı. Yine oradan bazı mallar alacak ve Mekke'ye geri gelecek. O kervanın gidiş ve geliş sırasında biz birkaç tane rivayet okuyoruz. O rivayetlerden özellikle bugün bizim konumuz olan ticari ahlakla örtüşen birkaç tanesini aktarmak istiyorum. İnşallah üzerinden biz de hayatlarımıza mesaj taşıyalım bu örneklerle. İlk rivayeti bize İbn Sad tabakatında aktarıyor. Başka aktaranlar da var ama ben oradan size nakledeceğim. Bu sıranın pazarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ticaret yapıyor uzaktan Yahudi bir tüccar Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı seyrediyor bakıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar rahat insanlarla ilişki kuruyor ticaret yapıyor alıyor satıyor yüzünde bir tebessüm var ticaretin bir gerginliği yok yemin etmiyor kimseye yemine zorlamıyor ne anlatmaya çalıştığımı anlıyorsunuz zaten ama siz alacağınızı alın buralardan Hayran oluyor ben diyor bu gençle bir görüşmem lazım varıyor efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna o ma sattığı mallara talip oluyor kaç lira o bir fiyat söyleniyor orada ve başlıyor o Yahudi pazarlık etmeye onun amacı efendimiz aleyhissalatü vesselamı biraz gerginleştirip farklı bir noktaya doğru çekmek ama ne yapıyorsa efendimizde hiçbir şey yok Orada öyle bir güzel ticaret ahlakı sergileniyor ki bakın 23 yaşından bahsediyorum ve hiçbir zaman unutmuyoruz ve inneke le'ala hulukin azim. Zaten derdimiz muhteşem ahlak üzere olan ve o ahlakı Kur'an'ın nazilinden sonra kemal noktaya doğru taşıyan Resulullah'ın ahlakını öğrenmek. Yemin adına bir şey yok Allah Resulü'nün dilinde. Çünkü bunun ne kadar kötü olduğunu sonra sahabeye aktardığı hadislerden anlıyoruz ne diyordu Efendimiz geçen ders aktardı mu hadisi evet yemin mala rağbeti arttırır ama bereketi yok eder bugün niye bu kadar mala rağmen bereket yok Efendimiz aleyhissalatü vesselam sebebini buyurdu o Yahudi de Efendimiz'e böyle bir şey yapmaya çalışıyor zorluyor zorluyor en son diyor ki o zaman yemin et lat ve uzanın üzerine ki bu malları bu fiyata bana satmayacağına ben de senin yakandan düşeyim. O ana kadar tebessüm eden ve insanlara bu konuda güzel bir hava estiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir anda rengi değişiyor o, o kızgınlık hali her halinden belli oluyor ama kızgınlığı başka bir şeye ne diyor biliyor musunuz? Şimdiye kadar üzerlerine hiç yemin iç içmediğim ve onlar adına konuşmak bana zor gelen sen putlar adına mı beni yemine çağırıyorsun? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o sözü Yahudinin sarsılması için yetiyor. Hemen koşuyor meyserenin yanına. Kim diyor bu o harem ehlinden bir gençtir diyor bilgiler alıyor ve bir daha da Efendimizin huzuruna çıkmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o anda o adımı ile bize çok şey söylüyor aslında. Efendimiz ve vesselamın o yolculuğu sırasında başka bir şeye daha rastlıyoruz. Meyser'e bize rivayet ediyor. Oturmuş Efendimiz... Kervanın hesaplarına dair bir şeylerle uğraşıyor. Meyser'e de uzaktan onu seyrediyor. Dakikalar belki saatler süren bir seyredişten sonra Efendimizin yanına geliyor. Muhammed diyor sabahtan beridir burada oturmuşsun hesap kitapla uğraşıyorsun. Ne yapıyorsun? Meyser'e diyor ben hesapları ikiye ayırmıştım. Özel hesaplarım ve kervanın hesapları ve bunları da birbirine karıştırmıyordum. Ama nasıl olmuşsa hesaplarda bir karışma olmuş. Şimdi sen de şahit ol ki kervanın parası benim parama değil de benim param kervanın parasına karışsın. Bütün paramı kervana dahil ederek bu konuda en ufak bir sıkıntıya kapı açmak istemiyorum. Meyserenin dili tutuluyor. O güne kadar onlarcasıyla ticarete çıkmış ticari seferlere katılmış ama o ana kadar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gördüğü şekliyle bir ticaret bir eminlik bir güvenirlik görmemiş ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o günlerden itibaren başlamış ticaret ahlakına dair anlatacaklarını o günlerden itibaren söyleyeceklerini söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o yolculuğunun bir rivayeti de şudur açıkça ticaretle alakası yok ama güzel bir rivayettir. Yine i̇bn Sad ve i̇bn Hişam'da aktarılır. Artık dönüş yolunda bir manastırın karşısındaki yaşlı bir çınar ağacının altına gelir oturur Efendimiz. Kervanda kim varsa onlar başka yerlerde ama Resulullah o ağacın altında neden çünkü o ağacın Altında oturmasının Resulullah'a verdiği bir başka hatıra var. İlk ticari seferde orada oturmuş ve Rahip Bahira ile orada görüşmüş. Böyle olduğu için de Efendimiz ve Vesselam yine o çınar ağacını seçmiş ve orada oturmuş. Rahip Bahira vefat etmiş. Aynı manastırın rahibi Rahip Nastura'dır. Uzaktan seyrediyor dakikalarca Efendimiz'i. Sonra varıyor Meyser'e kimdir diyor bu o harem ehlinden bir gençtir Muhammed İbni Abdullah'dır. Şöyledir böyledir anlatıyor vallahi diyor o çınarın altında Allah'ın seçip gönderdiği peygamberler dışında hiç kimse oturmadı şimdiye kadar. Ona iyi bak o gelecek son elçidir diyor Meyser'e bu bilgiyi de alınca Efendimizin ticari ahlakına ait o tabloları da görünce zaten meyserenin o kervana katı, katılma amacı da odur. Hatice anamıza tabir caizse rapor verecek. Hatice annemize gelip bunları anlatınca o güne kadar dul olan ve Mekke'nin bütün erkeklerinin aşağı yukarı evlenmek için sıraya girdikleri onlardan bir tanesi de Ebu Cehil'dir biliyorsunuz onların hepsine red cevabı veren ve kendisinden 15 yaş küçük olmasına rağmen Aleyhselat ve selam efendimizi kabul edip onu eş olarak hanesine alan süreç böyle başladı. Eğer o onun ahlakını görmeseydi, el-emin oluşuna şahit olmasaydı, ticari alanda ortaya koyduğu o güzelliklerini bizzat dışarıdan bir isim olarak Meysere'nin üzerinden okumasaydı, anlamasaydı Niye talip olsaydı Hatice anamız? Evleniyorlar. Efendimiz Mekke'nin en zengin kadınıyla evleniyor. Dikkat buyurun. Bakın ne diyorum size. Ama ona rağmen Hatice anamıza da yaslanmayan bir Muhammedül Emin karşımızda. 15 yıl boyunca peygamberlik yok ortada. Ve Mekke'nin en zengin kadını para desen, kervan desen, mal desen, mülk desen, ne desen var. Ama mülkiyet hakkı Hatice anamızda onun yanında sermaye iş ortaklığıyla çalışan bir Muhammedul Emin var. 15 yıl boyunca da böyledir. Ve 15 yıl boyunca Hatice anamızın malı ve serveti ne ise kat kat daha da fazlalaşmıştır. Peygamberlik geldikten sonra o nübüvvetli günlerde malın malındır ya Resulallah istediğin gibi harca deyip o malı Efendimizin eline koyan Hatice anamızdır yoksa Resulullah'ın Hatice annemizin malı üzerine bir hesabı yok Hatice annemiz kendisi verdiği için zaten kıymetli onun için unutmuyor sizin iman ettiğiniz peygamberiniz Allah bana Hatice gibisini vermedi diyor. Bunu dediği zaman hanesinde dokuz tane hanım var. Öyle kolay mı bu sözü söylemek? Ama görmüş almış alacağını aldığı için söylüyor. Dayanamıyor Ayşe anamız. Ya Resulallah diyor nedir Hatice Hatice deyip duruyorsun. Bak Allah sana daha gencini vermiş. Daha güzelini vermiş. Sen halen Hatice Hatice deyip duruyorsun. Hümeyram diyecek. Allah bana ondan hayırlısını vermedi. Herkes malından beni mahrum ederken o malını ayaklarımın önüne serdi. Her kapı yüzüme kapanırken onun kapısı bana açıldı. Her yüz yüzüme ekşirken onun yüzü bana güldü. Söyler misin Hatice'den hayırlısı var mı? Vefaya bir vefayla karşılık veriyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Allah aşkına gelin anlayın vallahi ben anlamakta zorlanıyorum. Mekke'yi fethetmiş on bin asker 8 yıl Mekke'den uzak kalmış Mekke'nin bütün inananları inanmayanları Resulullah'ın etrafında. Bilal ezan okumuş hak geldi batıl zail oldu diyerek İbrahim'in torunu o elinde asa putları birer birer devirmiş şöyle bir nefes almak için Kabe'nin yanı başına oturmuş bakmış ileriden yaşlı bir kadın geliyor tanımış onu açın yolu açın yolu demiş kadına yollar açılmış kadın adım adım adım adım Resulullah'ın önüne gelmiş Resulullah cübbesini çıkarmış yere sermiş ve o kadını yanına oturtmuş bütün sahabe merak içerisinde kim bu kadın Resulullah bazen sohbet ediyor gülüyor Bazen gözlerini şöyle bir semaya kaldırıyor. Gözleri dolu dolu oluyor, ağlıyor. Bazen farklı bir hallere giriyor. Dakikalarca o kadınla konuşuyor. Sonra kadını güzel bir biçimde yolcu ediyor. Dayanır mı Ayşe anamız? Meraklıdır. Merak da ilmin hocasıdır. Merakına kurban olalım onun. Onun merakı nice meçhul olan şeyleri bize malum kılmıştır. Varıyor efendimizin huzuruna. Yarasülallah kimdi diyor o kadın? Ayşem diyor efendimiz bazen Hümeyram bazen Ayşem bazen Aiş'tir Ayşecik anlamında. Ey Ayşem diyor o Hatice'min arkadaşıydı onunla Hatice'li günleri konuştuk. Muhammedun Resulullah başka ne diyebilirsiniz? Onunla Hatice'li günleri konuştuk ad vermiyor ama ihtimal ki Nefise büntü münye'dir Hatice anamızın arkadaşıdır Efendimizle Hatice anamızın evliliğine de vesile olan hanım odur ihtimal ki belki odur. Vefa peygamberi vefa adına böyle bir kamet ortaya koyuyor bakın Hatice anamızın mülkiyet onun elinde olması şartıyla Resulullah 10 yıl sonra biraz ticaretini yavaşlatmasına rağmen Mekke'deki hayatını bu şekilde idame ettirmiştir ve bu halde ne varsa artık onun mülkiyetinde bırakarak gelmiştir Medine'ye ne var size mülkiyet ahlakı adına bir ders de yapacağım onu oraya havale etsem bana kızmazsınız değil mi? Ama iki tane ev var Efendimizin bir tanesi babadan kalan ev bir tanesi Hatice anamızdan kalan ev. Rivayetler muhtelif ikisine de Akil'in Hazreti Ali'nin abisi Akil'in el koyduğu söylenir. Bazı rivayetlere göre Akil babadan kalan ele, eve el koymuştur. Utbe İbni Ebi Leheb de Hatice anamızdan kalan eve el koymuştur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman hiçbir şey yok. Ne Mekke'de var ne Medine'de var. Hiçbir şey yokken Medine'ye geliyor. Peki Medine'de ticaret yapıyor mu Efendimiz yapmıyor yapamıyor o yoğunluk o sıkıntı münafıklarla mücadele bir taraftan Yahudilerin binbir desisesi oyunu var bir taraftan Müslümanların dertleri var cihat hareketleri var neler neler Efendimiz aleyhissalatü vesselam ticarete hiç fırsat bulmuyor nasıl geçiniyor peki Efendimiz Nasıl geçiniyor? Sadece o ilk günlerde gelen hediyelerle. Efendimiz aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz ehli beyte zekatın haram olduğunu söyledi. Ve bu konuda da çok titizdir Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Hazreti Hasan bir gün evdeki hurmalardan bir tanesini ağzına koyar ve Hazreti Hasan o günler 4-5 yaşlarında bir çocuktur. Ne yapar efendimiz? Kık kık 21 hadir. At at o pistir. Hazreti Hasan çiğnemeye başlar. O kadar sevmesine rağmen torununu tutar eliyle, açar çenesini, elini koyar ve o hurmayı çıkarır. Çiğnenmiş hurmayı çıkarır. Böyle bir hassasiyet var Aleyhissalatu vesselam'da zekat mallarına karşı. Biz Muhammed ve onun ehli beyti asla sadaka yemeyiz bize sadaka haramdır sadaka insanların malının kiridir ve asla biz onu kendi hanemize koymayız diyor sizin iman ettiğiniz peygamber ama hediye olunca iş değişir o konuda da ölçülü olunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hediyeleşmeyi teşvik eder e ne kadar hediye gelir ki peygamber evine o evde saadetli bir biçimde geçinsin ne kadar geldiğini Ayşe anamız söylesin. Biz nereden bileceğiz ancak o söylerse biliriz. Soruyor yeğeni Urve İbni Zübeyir. Onun anası Esma biliyorsunuz. Babası Zübeyir bin Avvan siyer ilminin ilk imamı sayılır. Nice bazı meseleleri biz onun üzerinden öğreniyoruz. Soruyor Ayşe anamızdan alıyor bilgileri ve bize aktarıyor. Soruyor diyor ki ey teyzeciğim. Siz nasıl geçiniyordunuz diyor Medine'de nasıl böyle bir halinizi devam ettiriyordunuz. Hediyelerin dışında bir şey geldiğini gelmediğini bildiği için o bilginin üzerinden soruyor. Ey Züurve diyor bir hilali görürdük arkasından bir hilal daha görürdük arkasından bir hilal daha görürdük iki ayda üç hilal görürdük de Evimizde yemek için ateş yanmazdı. Peygamberin evinden bahsediyorum size. Ve Ayşe anamız bize bunu söylüyor. İki ay geçecek ve evde sıcak yemek adına bir şey olmayacak. Ateş yakılmayacak. Peki der ey teyzeciğim nasıl geçinirdiniz? Nasıl yemek yerdiniz? İki siyahın dışında başka bir şey yoktu diyor. İki siyah ney? Esvedeyn hurma ve su biliyorsunuz Medine hurması acı ve siyahtır Arap dilinde de öyle bir özellik vardır yeme içmeye galip gelir onun için esvedeyindir. iki siyahtır. İki siyahın dışında başka bir şey yoktur. Aleyhisselrat ve Selam efendimizin hanesinin ilk günleri bu şekilde Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem tüccardır. İstese ticaret yapabilir. Ben size çok az anlattım inanın Mekke dönemini. Mesela onun Mekke döneminde ticaret yaptığı Es Saib İbni Ebi Saib isimli birisi var. O Resulullah'ı bize anlatıyor ve ticaretinden bahsediyor. Hadi o rivayeti söyleyeyim o önemli. İçimizde belki ortaklık yapanlar vardır. Emsal olsun ona. Mekke'nin fetih günü Müslüman olmuş. Es Saib İbni Ebi Saib. Hazreti Osman da tüccar ya o tüccar o tüccarı tanır. Efendimiz'e doğru getiriyor Es-Sahibi. Resulullah'ın huzuruna gelince de Es-Sahibi Resulullah'a övüyor. Ya Resulullah diyor Es-Sahib Mekke'nin sayılı tüccarlarından biridir. Şöyle dürüsttür, şöyle ahlaklıdır. Allah Resulü Hazreti Osman'a der ki dur ben onu senden daha iyi tanıyorum. O benim ortağımdır diyor. Evet biz Mekke'de onun da, Şöyle şöyle ticaretler yaptık Es-Sahib gerçekten senin dediğin, dediğin gibidir. Aradan kaç sene geçmiş biliyor musunuz? 30 küsür sene belki Resulullah ortağını böyle anlatıyor. Peki Es-Sahib Resulullahı anlatıyor mu? O da anlatıyor. O nasıl anlatıyor? Vallahi diyor ben onunla yıllar yılı ticaret yaptım Mekke'de ben onun kadar kolay ticaret yapan kimseyi görmedim hiç tartışmaz kolay bir biçimde ticaret yapar ve birisi onunla ticaret yaptığı zaman yaptığına pişman olmazdı alın alın alacaklarınızı Resulullah böyle birisi ve istese Medine'de de yapar Medine'deki ticari alan da Mekke'den farklı değil ama dediğim gibi Efendimiz Aleyhisselat ve Selam'ın başındaki binlerce sorun onun ticaret yapmasını engel oluyor. Engel olunca da Aleyhisselat ve Selam Efendimiz ancak ensardan bazılarının hediyeleriyle bir müddet geçimini devam ettiriyor. Ayşe Anamız rivayetin devamında der ki falanca falanca ensarın sağmal hayvanları vardı. Onlar da bize süt gönderirdi biz de o sütlerle ancak geçimimizi devam ettirirdik. Gelen hediye de budur başka bir şey de değil zaten. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hicretin 3. yılından itibaren 2. yıl biliyorsunuz Bedir oluyor. Bedir'in arkasından ganimetle ilgili ganimet hukukunu belirleyen ayetler nazil oluyor. Özellikle enfat süresindeki o ayetler ganimetlerin beşte birinin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ailesinin olduğuna dair hüküm beyan ediliyor o günden sonra bir de onun dışında fey gelirleri onlar nedir ganimet dışında vakıf yoluyla elde edilenler savaşsız elde edilenler cizye gelirleri uşur ticaret vergisi neyse onlara ait havuzda Medine'de toplanmaya başlanınca kısmi bir rahatlık oluyor. Ama zannetmeyin ki peygamber evinde bu gelirler gelince öyle çok fazla bir hal var. Bakın Ayşe anamız yıllar sonra o çizginin hep devam ettiğine dair bize bir rivayeti aktarıyor. Bir gün efendimizin vefatının üzerinden neredeyse 30 sene geçmiş. Bir tepsinin içerisine 3 kap yemek konuyor ve Ayşe anamıza gönderiliyor. Getiren hanım. Onu yere koyup Ayşe anamızı da sofraya çağırınca annemiz oturuyor o sofranın başına. Bir anda bakışlar zihinler başka yerlere gidiyor ve gözden yaş akmaya başlıyor. Soruyorlar ne oldu Ayşe diyorlar ne oldu? Niçin bu gözyaşları? Vallahi sizin iman ettiğiniz peygamberiniz hiç böyle bir sofraya oturmadı. Üç kabı bir arada hiç bulmadı. Ve böyle gitti şimdi biz ise bu nimetlerin içerisindeyiz diyor. Annemizin gözyaşları böyle ve o bize aslında peygamber evini bize tarif ediyor. Öyleydi zaten hasırlar üzerinde bir ömür geçirdi bıraktığı terekeye dair de şeyleri mülkiyet ahlakı dersinde anlatacağım size. Öyle bir haline şahit olunca Hazreti Ömer dayanamıyor bir gün içeriye giriyor. Resulullah öyle uykusundadır. Uyanınca hasırdan uyuduğu o hasırın izleri şöyle yüzünde izler yapmıştır. Ya Resulullah diyor. Kisralar, Kayserler şöyle şöyle rahatların içerisindeyken reva mı sana bu halde olmak? Sana bu halde olmak reva mı diyor? Ey Ömer diyor. İstemez misin dünya onların olsun? ahiret ise bizim olsun ben böyle bir hali seviyorum diyor ve o aslında züht adına nasıl bir halde kendisinin kuşandığını aleme böyle gösteriyor ve bunu yaparken dikkat buyurun aleyhissalatü vesselam efendimiz ticari kabiliyeti yok da ticareti terk etmiş o hale razı olmuş birisi değil. Ticareti çok iyi bilen bu işin kuralını kaydesini bilen pazara çıktığı zaman para kazanma yolunu yöntemini çok iyi bilen ama bunu dinin selameti uğruna ona yüklenen görevin ve misyonun sebebiyle terk eden birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Medine'deki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına dair de bunları söyleyebiliriz. Bıraktığı malları Hazreti Ebubekir ne dedi? Efendimizin bir hadisine binaen biz peygamberler topluluğu asla miras bırakmayız. Bıraktığımız sadakadır dedi. Bize mirasçı olunmaz. Bizim bıraktığımız ilimdir dedi. Biz dirhem ya da dinar bırakmayız. İlim bırakırız. Bu hadislere binaen zaten bıraktığı birkaç şey onları da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın adına sadaka olarak dağıttı Hazreti Ebubekir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Mekke'den Medine'ye doğru uzanan çizgisindeki ticareti bu şekildeydi. O ticaretinin üzerinden bize verdiği ve öğrettiği ahlaki ilkeler ve doğrultular da bu şekildeydi. Size bir ders daha yapmak istiyorum bu konuda ondan sonra ticaret ahlakının sayfasını kapatacağım. İnşallah bir dahaki ders Kur'an'ın ve sünnetin ticaret ilkelerini ilkeler çerçevesinde sizin nazarınıza vermek istiyorum. Ara ara belki bakarız ben de bakarım siz de bakarsınız neler bize uyuyor neler uymuyor neler bizim hayatımızda neler hayatımızın dışında diye belki bize bir ayna olur ve o güzel dünyayı yansıtır bize o aynadan da biz kendi dünyamıza mesajlar taşırız Cenab-ı Hak inşallah öğrendiklerimizle hayatlarımızı şekillenenler, şekel, şekillendirenlerden etsin bizi ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın cihana bıraktığı o derin izleri anlayıp hayatlarına aktararak şu zor zeminlerde ve zamanlarda işte Müslüman tüccar dedik diyerek insanların parmakla gösterdikleri çok az biliyorsunuz. Derdimiz bu konuda çok ama inşallah siz onlardan biri olacaksınız. Parmakla gösterilen o insanlardan olması duasıyla Allah hepimize bu konuda yar ve yardımcı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.